Allah senden hayâ ettiğinde, Özcan Yıldırım, Allah'a hamd, Resulüne salât ve selam olsun. İnsanda öyle bir duygu var ki, peygamberlerin bizlere bıraktığı bir mirastır. Fakat bu miras, günümüz algısında kişilik bozukluğu olarak algılanmaktadır. Hatta bunun günümüz medeniyetine aykırı olduğunu, Kişinin kendisini başkasına ispat edebilmesi için bunun olmaması gerektiğini söylemektedirler. Bu duygunun adı hayâdır. Bu duygu, bazen kişinin babasına karşı, bazen bir işçinin patronuna karşı, bazen de herhangi bir şahsa karşı açığa çıkmaktadır. Fakat işin garabet noktası, Allah'ın subhanehu ve teâlâ bizden hayâ etmesidir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisini her okuduğumda bu hususu hep düşünmüş ve şaşırmışımdır. Şüphesiz ki Allah çokça haya sahibi ve kerim olandır. Kulu kendisine ellerini açtığında onu boş bir şekilde geri çevirmekten haya eder. Subhanallah. Allah subhanahu ve taala kendisine dua eden kulunun elini boş çevirmiyor ve hemen ona bir şey veriyor. Çünkü onun kendisine kalkan ellerini bomboş geri çevirmekten haya etmekte. Allah Subhanehu ve Teala mutlaka kendisine kalkan ellere bir şeyler koymakta. Kimi zaman kulun istediğini vererek, kimi zaman daha güzelini vererek, kimi zaman da ya bu dünyada ya da ahirette verme suretiyle boş çevirmez. Çünkü o el kerim olan, çokça haya sahibi olandır. Şunu unutmamalısın ki haya, Allah'ın subhanehu ve teâlâ, zatında sabit olan bir sıfattır. Fakat bunun keyfiyetini bilemeyeceğimiz gibi, yarattığı mahlukatından hiçbirisine, hiçbir yönüyle benzemez. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Şura 11 Şöyle bir durum var ki, Allah'ın haya etmesinin, İyilik ve cömertlik gibi semereleri bulunmaktadır. Allah bir kulundan haya ettiği zaman ona hayrın birçok çeşidi ulaşır. Gerçekten ne garip bir durumdur. İsteyen kimsenin haya etmesi gerekirken istenen zat haya etmektedir. Buna karşılık isteyende hiçbir duygu, hiçbir hisse kapılmamaktadır. Bundan daha şaşılacak olan şeyse Yahya bin Muaz'ın dediği gibi kulu günah işler fakat o haya eder kardeşim bizim kendi kendimize şunu düşünmemiz lazım Allah benden haya ediyor peki ben kimim ki Allah subhanehu ve teala benden haya ediyor bizden bir kişinin koca bir şehirde işgal ettiği alan nedir denizdeki bir damla su misalidir şehrin yıldızlara oranı da denizdeki bir damla su misalidir Gördüğümüz tüm yıldızların hepsinin diğer büyük yıldızlara oranı çöldeki bir kum tanesi gibidir. Ve bunların hepsi dünya semasında görünendir. Onun üstündeki ikinci sema birincisinden, üçüncü sema ikincisinden daha büyüktür. Ki bunların her biri o kadar büyüktür ki en son teknoloji dahi bu kat kat semalara oranla en fazla bir arpa boyu yol alabilir ve bu şekilde yedinci kat semaya kadar gider. Bu da en büyük sema tabakasıdır ki, bunun üstünde Rahman'ın arşı vardır. Rahman arşa istiva et, taha beş. Şimdi soralım kendimize, ben kimim ki Allah benden haya etsin? Haya eden Rabbimize karşı muamelemiz nasıl olmalı? Öncelikle haya eden Rabbimize karşı biz de haya etmeliyiz. Zaten bu onun bize yaptıklarının karşısında çok küçük bir karşılıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi buna teşvik etmiş, bir adama da bunu tavsiye etmiştir. Sana kavminden salih bir adamdan haya ettiğin gibi Allah'tan haya etmeni tavsiye ediyorum. Eğer yaratılanlardan haya ediyorsak, yaratandan nasıl haya etmeyelim? Şunda şüphe yoktur ki, haya duygusu kendisinde gerçek manasıyla yerleşmiş olan kimse, Allah'a karşı masiyet işlemekten haya eder. Çünkü kalbi, Rabbine karşı haya ile doludur. Masiyeti terk ettiği oranda da, Allah'ın yanında izzetli kimse olmuş olur. İbn Kayyım rahimehullah der ki, masiyet anında Allah'tan haya etmeyen, kıyamet günü Allah'ın vereceği cezadan da haya etmez. Kim Allah'tan masiyet anında haya ederse, kıyamet günü Allah'ın vereceği cezadan da haya eder. Aslında Allah subhanehu ve Teala masiyeti kendisinden haya ederek terk edeni, kendisinden korkarak terk eden kimselerden daha çok sever. Bununla beraber ikisinde de hayır ve hidayet vardır. Birinin kalbi cezayı düşünerek masiyeti terk ederken, diğerinin kalbi, Allah'ı tefekkür ederek terk eder. Şüphe yok ki kalbi Allah'ı tefekkür ederek terk eden daha faziletlidir. Başka bir farksa korkan kimse kendi nefsini gözetir ve onu korumak için çabalar. Fakat haya edense Rabbini gözetir. Onun azametini düşünür. Burada da haya eden sadece korkarak terk edendenden daha faziletlidir. Fakat unutma ki kardeşim Her ikisinde de hayır vardır ve ikisi de ecirlerini alacaktır. Allah'ın önünde haya duygusuna sahip olan kimseler çok azdırlar. Birçok insan sevgi, korku, reca duygularını Allah'a yönlendirirler. Fakat haya duygusunu hissedenler çok nadirdir. Allah'a karşı haya duygusuna sahip olan az topluluk kısımları ayrılır. Bazıları Allah'ın kendisine çokça nimet vermesinden dolayı haya ederler, bazıları Allah'a karşı defaeten hata ettiklerinden dolayı haya ederler. Bazı insanlar da salih amellerde yaptıkları kusurlardan dolayı haya ederler. Yani o salih ameli yapar, bununla beraber Rabbine karşı daha çok amel takdim etmeyi istediğinden ve çok az amel yaptığından dolayı haya eder. Örneğin, Hayatının tümünü Allah'ın yoluna adamak ister, fakat az bir vaktini ayırdığı için haya eder. Veya malının çoğunu vermek ister, fakat az bir kısmını verdiğinden dolayı haya eder. Bunların içinden en hayırlısı ise, bütün bu sebeplerden dolayı Allah'a karşı haya eden kimsedir. Kardeşim, salihlerin Allah'a karşı olan hayaları çok fazlaydı. Örneğin, Fudail bin İyad Rahimehullah, Arefe gününde, ki bugün çok büyük bir gündür, insanlar dua ederken, kendisi ağlamasının şiddetinden dua edememiştir. Güneş batmaya yaklaşmış ve Arefe günü sona ermeye başlayınca kafasını semaya kaldırmış ve günahlarını düşünerek, ''Sen beni affetsen de vah yaptığım o çirkin işlere.'' Eğer beni affetsen de ben senden haya ediyorum, sen beni affetsen de vallahi ben senden haya ediyorum diye ağlayarak yakarıyordu. Ebu Bekir radiyallahu anh bir gün insanlara şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Allah'tan haya edin. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, ben hacetime giderirken Allah'a olan hayamdan dolayı yüzümü örterim. Bunların yanında şunu sana söylemek isterim ki, haya asla eskilerin kıssalarında kalmamıştır. Bilakis bu zamanda da var olması gerekir. Arap ülkelerinin birisinde bir hatip hutbe verir. Hutbenin içeriği Allah ile karşılaşmayla ilgilidir. Hutbe bittikten hemen sonra yanına bir adam gelir ve adamın yüzü kıpkırmızı kesilmiş ve ağlamaktan yüzü değişmiştir. Şu soruyu sorar. ''Kıyamet günü günahlarım Allah'ın karşısında açığa çıkacak mı?'' Hatip, ''Sen bu günahlardan tevbe et, onların hepsi Allah'ın izniyle iyiliklere dönüşür.'' Adam bu sefer daha keskin ifadelerle soruyu sorar. ''Kıyamet gününde günahlarım Allah'ın karşısında açığa çıkacak mı, çıkmayacak mı?'' Hatip, ''Eğer tevbe edersen bu günahların mizanda iyilik tarafına konacak.'' kötülük tarafına konulmayacaktır. Adam bir daha sorunca, hatip ona, ''Ne oldu sana ki bunu tekrar tekrar soruyorsun?'' diye sorar. Adamsa, ''Vallahi hayâ ediyorum, Allah'tan hayâ ediyorum.'' der. Sen Allah'tan hayâ edersen, Allah da buna karşılık senden hayâ edecektir. İbni Kayyım Rahimehullah der ki, ''Kim Allah'tan hayâ ederse, Allah da ondan hayâ eder.'' Şimdi Allah'ın bizimle olan şu muamelesine dikkat etmeni isterim. Kul ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman Allah ondan haya etmektedir. Kul Allah'ın haya ettiğini bildiği zaman aynı şekilde o da Rabbinden haya edecektir. Allah da bunun karşılığı olarak yine ondan haya edecektir. Kardeşim, Allah'tan haya etmeyi hayatında denemeye çalış. Bu şuur Allah ile muamelede apayrı bir atmosferdir. İlahımız çok yüce ve merhametli olandır. O, el-Vedûd ve el halim olan ve bizden haya edendir. İbn Kayyım rahimahullah der ki, Kim Allah'tan haya ederse, Allah da ondan haya eder. Şimdi Allah'ın bizimle olan şu muamelesine dikkat etmeni isterim. Kul ellerini kaldırıp Allah'tan istediği zaman, Allah ondan hayâ etmektedir. Kul, Allah'ın hayâ ettiğini bildiği zaman, aynı şekilde o da Rabbinden hayâ edecektir. Allah da bunun karşılığı olarak, yine ondan hayâ edecektir. Kardeşim, Allah'tan hayâ etmeyi, hayatında denemeye çalış. Bu şuur, Allah'la muamelede apayrı bir atmosferdir. İlahımız, çok yüce ve merhametli olandır. O, elvedud ve el-Halîm olan, ve bizden haya edendir. Vallahi bizim ondan haya etmemiz daha hak sahibidir. Bununla beraber hayatımızda buna ondan daha hak sahibi kimse de yoktur. Allah'tan dileyim haya nimetini içimizde daim kılması, bizleri kendisinden haya etmekte rızıklandırmasıdır. Âlemlerin Rabbine hamdolsun duamızla. Bu yazı Tevhid dergisinin 19. sayısında yayınlanmıştır.